Ey Mona Lisa'nın kıskandığı el Bu kaçıncı bekle trenlerin ardında Bin pare olduğun kaçıncı bozkun. Bir gün bu esrarlı hikaye biter Erzurum karında banklar üstünde Kalem bana kıskın, kitaplar kıskın, Hasret katar katar uzayıp gider İçimde bir figan her düdük sesi Her vagon efkarlı bir uzun hava Göçmen kuşlar hala dönmedi geri Kurumuş evlerin karanfilleri Ey Mona Lisa'nın kıskandığı el Sihrine bir defa dokunmak için Hep aynı şarkıyı söyleyip durdum Başımı umutsuz taşlara vurdum Vermediğim bir siyah fotoğrafını ya da bir hatıra parmaklarından. Beni bir kaygısız neron mu sandın? Hangi düşmanımın sözüne kandın? Götür, senin olsun bütün ihtişam Gece mahkumuna kalır mı akşam? Erzurum karından ayrılıyorum. Banklar mütereddit bakıyor ardım sıra. Abdurrahman Gazi yokuşlarında Mecnun'la, Kerem'le buluşacağız. Bu çaresiz derdi konuşacağız. Yollar kıvrım kıvrım, çetin ve uzun. Dağlar melankoli, dereler yüzün. Takvimleri görmek istemiyorum, karanlığa dönmek istemiyorum. Ey Mona Lisa'nın kıskandığı el, Bu kar yığınları cehennemden mi, Bu sokaklar mahşerden mi geliyor? Gürçü kapı, ihtirazı bilmezdi, Altın kalpli zambakların, Filizlendiği taş mağazalar, ilmek ilmek bileklerine geçirmezdi nefret urganlarını. Nerede dadaşın gür bıyıkları, Aziziye neden böyle derbeder, Solan renkler kimin kaldırımlarda Ya bu Erzurum Erzurum değil Ya ben başkasıyım bu Erzurum'da Ey Mona Lisa'nın kıskandığı el Belki de o eski sinemalarda Hala bir Çin filmi oynamaktadır Çifte minareler mum ışığında Sonsuzluğa geçit aramaktadır Küskün Çinileri diyenin Yine Sessiz Sessiz Ağlamaktadır. Isızlığa Kurşun Sıkan tabyalar Başına Karalar Bağlamaktadır. Abdurrahman Gazi Yokuşlarında, Ne Mecnun ve Kerem, Leyla ve Aslı, Ne de Çin Filmlerinden Kalan Görüntü, Alevli Bir Köpük Sadece Dünya, her sunum karına banklar üstüne dönüyorum çıplak ayaklarımla. Yine kuşlar, yine rüzgar. Eyabur, zavallı gözlerim kırmızı mahmur. Unutuyor sevdar esinlerini. Ey Mona Lisa'nın kıskandığı el. O eşsiz, ebedi sılada mahrum şarkıları sana bırakıyor. Ey Mona Lisa'nın kıskandığı o eşsiz ebedi sılatan mahrum şarkıları sana bırakıyor.